Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala ve ashabihi Millet hava atıyor Facebook'ta şu kadar benim sohbet arkadaşım var diye Elhamdülillah ben onlara hava atacak durumdayım Şu kadar sohbet arkadaşım var Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde Ülkemizin farklı yerlerinde de bizi dinleyen, bizimle aynı dersleri, aynı dertleri çeken kardeşlerimiz var. Allah sayılarımıza da, kalitemize de bereket ihsan etsin. Bizi sadece sayı adına hassasiyet içerisinde olanlardan değil, gerçekten nitelik adına da ızdırap içerisinde olanlardan etsin. Ne kadar niteliğimizi arttırırsak o kadar da inşallah bu topluma, Yaşadığımız etrafımıza da etki edebiliriz. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah yeni bir dönemin başlangıçlarındayız. Bismillah deyip bir yola revan olacağız ve 32 ders boyunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. Geçen ders, 32 ders, Siyer derslerini yaptık beraberce, hadis derslerini yaptık. Efendimizin o güzel sözlerini, o nebevi beyanlarını anlamaya çalıştık. Genel anlamda o müfredat Riyazu Salihinin şerhi üzerinden şekillenmişti biliyorsunuz. 32 tane ders, 32 ravi üzerinden ki her birisi bir sahabi efendimizdi. Hem hayatları öğrenilsin dedik, hem o hadislerin yaslandığı Kur'an ayetleri fark edilsin, hem de o hadislerin şerhlerine dair bazı açıklamalar bizim hayatlarımıza yön versin dedik. Bu senede siyer dersleri başlığında bizatihi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına dair bazı dersler yapacağız. Dersin işleyişiyle alakalı ve muhtevasıyla alakalı bazı bilgileri paylaşacağım sizlerle. Ama öncesinde birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatı sadece tarihi malumat değildir. Bir kere bunu çok iyi anlamamız gerekir. Biz sadece siyer deyince işin tarihi boyutu olarak işte Efendimiz şurada doğdu, şurada büyüdü, şurada süt annesiyle beraber oldu, şurada dedesinin yanında kaldı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bugün siyer dediğiniz zaman insanların aklına ilk önce gelen ve sadece ve sadece tarihi bir malumattan oluşan bir bilgiden bahsetmiyoruz. Bu işin bir malzemesidir. Tamamı değildir. Siret kelimesi malumunuz olduğu üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzıdır. Onun için en azından biz bir kere bunu çok iyi anlamalıyız. Belki bu bir ilmi disiplin olarak ele alındığı zaman doğru kabul edilmeyebilir. Ama biz Siyer Araştırmaları Merkezi olarak, Siyer Vakfı olarak Siyer dediğimiz zaman bir havuz düşünüyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait ne varsa her şeyin de o havuzda birikmesini istiyoruz. Bizim Siyer anlayışımız da böyle bir anlayış. Tarihin üzerine bina edilen Sadece ve sadece o tarihi malumatla şekillenen bir anlayıştan da Peygamber Efendimiz'in hayatını kurtarmak istiyoruz. Ne kadar becerebiliriz bilmiyorum ama böyle bir okuyuşun yıllar yılıdır bize sadece belli şeyleri ezberletmesinin ötesinde bir fayda vermediğini de gördüğümüz için biraz daha öze intikal ederek biraz daha işin içine Sirayet ederek Resulullah'a ait her şeyin bizim için önemli olduğunu söyleyerek bir çizgi, bir yürüyüş belirlemeye çalışıyoruz. Aslında bir yönüyle bu söylem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Allah babasından da kendisinden de razı olsun. O büyük insanın söylemine de benzer. Hani o bir gün diyordu ya bir söz üzerine. Bana Resulullah'ın yaptıklarından haber verin. Şu farzmış, şu vacipmiş, şu müstehapmış bırakın onu. Bana şunu söyleyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa ben yaparım. Yapmadıysa zaten onu yapacak bir durumum yok. Şimdi biz bütün elimizdeki mevcut malzemeye, o malzeme ki ciltler dolusu, o malzeme ki gerçekten bugün kütüphanelerimizde yüzümüzün akı olacak ve İslam ümmetinin ilme verdiği değerin bir nişanesi olacak. İlme nasıl hizmet edilir, kütüphane nasıl oluşturulur, ilim havzasında nasıl bilgiler toparlanır, kalemin, kağıdın olmadığı zamanlarda bu işle uğraşan insanlar, ...neler yapmışlar, neler biriktirmişler diye iftihar ile söyleyeceğimiz o büyük ilim hafzasının biriktirdiği o birikimi model insan olarak... ...ve bugün öğrenip yaşayalım, öğrenip onun gibi uygulayalım, öğrenip uyumayalım, öğrenip uyalım diye Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatını öğrenme adına bir ızdırap içerisinde olmak durumundayız. Siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Ben bildiğinizi çok iyi bildiğim için bunu öylesine söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Şu anda insanlığın gelip de tosladığı ve bir çıkış yolu aradığı, sıkıntılarına, dertlerine, derman olarak bir şeyler için kafa yordukları, bir çıkış yolu adına umut besledikleri nice şeyleri alt alta koyup bir şekilde değerlendirseniz bir tarafta da miladı 6. asırda evet Mekke'de Medine'de evet belli muhataplara karşı evet belli olaylar üzerine konuşulmuş sözler olarak evet bu birikimi değerlendirdiğiniz zaman asr-ı saadet dediğiniz o dünyanın aslında bugünün dünyasına çözüm söylediğini, en gür sedasıyla da söylemeye devam ettiğini, en gür sedasıyla da kıyamete kadar söyleyeceğini itiraf ediyorsunuz. Buna itirazı olan varsa söylesin ki, siz benden daha bir gür sedayla bunu söylüyorsunuz. Madem öyle, bizim şöyle bir sorumluluğumuz var aslında. Biz bu sedanın ve sesin, İnsanlığın kurtuluşuna vesile olacağına inanan insanlar olarak böyle bir kurtuluş reçetesini bu çağın insanının anlayacağı bir dil ile bir uslup ile insanlığa sunma görevi ile mükellefiz. Hiç kimse bunu benim işim değildir diyemez. Ben ne yapabilirim ki diyemez. Sizin Bağcılar'da, Esenler'de, Bayrampaşa'da, 500 evlerde 10-15 insanla bir araya gelip peygamberin hayatını bu sene öğreneceğimiz şekliyle siyeri öğrenme adına ki o ızdırabınız aslında o gelecek günlerin hazırlanmasının bir zeminidir. Bu sanmayın ki birbirinden bağımsızdır. Halka halka yayılır bu iş. Bugün 10 tanedir, yarın 50 tane olur. Sen bundan istifade ettin, açtın başkasına, o istifade etti derken bir havuzda toplandı ve istediğimiz, beklediğimiz o günlere bizleri kavuşturdu. İnşallah hepimizin bütün gayreti, çabası bu olmalı ve biz bunun daha fazla kalite kazanması adına Birlerin Kur'an'daki o bir tarifi ebrar biliyorsunuz çoğulu kalite anlamına gelir. İyilerin işleri iyi olan işlerdir. Yani kaliteli işlerdir. O kaliteli işlere yaklaşacak adımlar adına inşallah hepimiz ızdırap içerisinde olalım. Allah hepimizi bundan geri koymasın inşallah. Ben bir soru sorayım bir elleri göreyim de eğer çoksa buna... Bunu geçeyim eğer azsa bu bilgileri onlarla paylaşayım. Biraz önce Samat medresesinde kaç kişi vardı medresedeki derste? Hanımların üçte biri neredeyse erkeklerden de o kadar. O zaman tekrar olacaklar haklarını helal etsinler. Tekrarı da güzeldir biraz daha kökleşmiş olur. Şimdi biz muallim ve talebe sıfatıyla bir yola revan oluyoruz ya. Biraz önce medresedeki kardeşlerime de ilk ders olduğu için ideal talebe adına beş madde söyledim onlara. O beş maddeyi size de söylemek isterim. Çünkü üzerinde durup düşünmemiz gereken, işin bidayetinde biraz daha biz ne kadar bu tarife ve tanıma uyuyoruz diye sorgulamamız gereken bir beş madde. Bunları sizin de nazarlarınıza vermek istiyorum. unutmamamız gereken bir şey var. Bir yola revan olduğumuz zaman ilim yolunda talebeliğimiz de hocalığımız muallimliğimiz de beraberce yürür. Bu iki ayaktan bir tanesini devre dışı bıraktığınız anda orada ilim diye bir şey yoktur. Yola çıkar çıkmaz yukarıdan ilmi alacağınız hocalar, aşağıda ilmi emanet edeceğiniz talebeler olur. Eğer talipseniz, talebe iseniz Talibe iseniz yoksa medresede de söyledim öğrenciyle talebe aynı şeyler değil. Öğrenci iseniz menziliniz bellidir diplomayı alır yatarsınız. Ama talebe iseniz eğer talebenin hedefinde farklı şeyler olduğu için o sonuna kadar yani yaş olur 60 Yaş olur yetmiş, yaş olur seksen, el alem size alim der, sizi alkışlar, size taltif eder, şu eder, bu eder, halen sizin dizinin dibine oturup ilim alacağınız hocanız yoksa, siz o işi baştan kaybetmişsiniz. Dolayısıyla biz ne olursak olalım, şimdi adımız muallim ya, ama aslında talebeyiz. Hepimiz ilim talep ediyoruz. Dolayısıyla biz her an, ne kadar o talebeliye uyuyoruz, uymuyoruz, onun sorgusunu yapmak durumundayız. Sorgumuza vesile olsun diye beş maddeyi nazarlarınıza veriyorum. Bir, işin temelinde selim bir niyetin, her daim onu muhafaza etmeye gayret eden bir muhasebe duygun, seni doğruya ve hayra yönlendiren bir rehberin olsun ki gerçek manada,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 Dikkat ettiyseniz üç şey söyledim. Selim bir niyet, muhafaza etme adına gayret eden bir muhasebe duygusu, doğruya ve hayra yönlendiren bir rehber. Üçü olmazsa eğer talebelik olmaz. Bu üçü de bizim hayatımızda olmak durumundadır. İkincisi, ilme karşı derin bir iştiyak ve hırsın, İhsan şuurundan kaynaklanan sarsılmaz bir ihlasın, şartlara takılmadan düzenli ve istikrarlı bir çalışman olsun ki gerçek manada talebe olabilesin. İlme karşı derin bir iştihak ve hırsın. İhsan şuurundan kaynaklanan sarsılmaz bir ihlasın, şartlara takılmadan Düzenli ve istikrarlı bir çalışman olsun ki gerçek manada talebe olabilesin. Şimdi siz Sufa muallimisiniz ya aradan iki ay geçecek İstanbul'a iyi bir kar yağacak yollar kapanacak o günde dersiniz var. Diyeceksiniz ki muallim olarak zaten kimse gelmez siz gitmeyeceksiniz talebelerden gelen giden var mı bilmiyorum. Böyle bir şey yaptığınız zaman işte bu maddeye aykırı davrandınız. Hiçbir şey yok. Yürüyerek giden aslında suf ve muallimidir. Vardınız meclisinize hiçbir tane talebe yok. Hiçbir tane yok mu? Yoksa çok şey var mı? Bir bunun muhasebesini yapın. Acaba biz bu kadar gayret gösterdik. Meclisi kuracağımız mekana kadar gittik. Orada hiç kimse gelmemesine rağmen. dersi yapmadan döner miyiz, dersi yaparak döner miyiz. Sizi bu manada muhasebeye davet ediyorum. Bunlar önemli şeyler. İnanın siz o anda gitseniz ve karşınızda sanki 50 tane adam varmış gibi o dersi tek başınıza yapsanız, hayatınızın en güzel dersini yapmış olursunuz tecrübeyle sabittir bu. Deneyin göreceksiniz. Dolayısıyla bu işler istikrar işleyen, isteyen işlerdir. Hele muallim en ufak bir şeyde aksattı, en ufak bir şeyde yapmadı, etmedi. E, talebenin canına minnet niye gelsin? O da ister ki nasıl ki hoca gelmeyince boş geçer dersler, talebelerin çoğu da öyledir. Yani ister ki biraz hava farklı ama biz muallim olarak bu konuda çok istikrarlı olmak durumundayız ve bu istikrarımızı bu istikametimizi de talebe yansıtmak durumundayız. O bilmeli ki bu adamın ne gelirse başına gelecek ne gelirse arabası kaza yapsa gelecek çocuğu hastalansa gelecek evinde kavga var gelecek işi o gün iyi değil gelecek aklınıza ne geliyorsa ne olursa gelecek diye bir şeyi e mesajı talebemizin zihnine bırakmışsak Allah'ın izniyle biz görevimizi yapmışız. Ondan sonrası Allah kerim. En başta söylediğimiz gibi sayılarla bizim işimiz yok. Üçüncüsü öğrendiğin hakikatleri başkalarına anlatmak için değil. Nefsine uygulamak için talep etmeli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 Bunları ben en başta nefsime yazdım. İsterim ki siz de en başta nefsiniz için okuyun. Okuduğunuz zaman onun ızdırabını çekerseniz, bazı şeyler sizi sıkıntıya döke, düşürürse, ya ben bunu okudum ya da ben kendim için söyleyeyim, siz zaten öyle yapacaksınız. Ben bunu yazdım ama bunların çoğu benim hayatımda yok zaten. Bu manada bir muhasebe ben yapmazsam, ne kendime etki edebilirim ne de size istifade sağlayabilirim. Hepinizin en fazla yapacağı şey bu olmalı. Evet burada bazı hakikatler var ve bunlar benim hayatımda ne kadar var sorgusu en büyük derdimiz olmalı. Biz başkalarını anlatmak için değil kendi nefsimizi işin merkezine koyarak nefsimizi anlatmak için Gayret içerisinde olmalıyız. Biz nefsimizi anlatırken başkaları da nasiplenmiş. Alelain veras. Baş göz üstüne. Ama nasiplenmemiş. Ne yapalım? Derdimiz öncelikle nefsimizi bu işin merkezine oturtmak olmalı. Dördüncüsü, ilmin arttıkça haşiyet ve amel hassasiyetin artmalı. Büyüklenme ve kibir adına duygularını,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 Kur'an'ı bu manada okuduğunuz zaman görürsünüz. Allah korkusu, Allah'tan sakınma, Allah'a karşı vazifeleri yerine getirme adına hassasiyet, yakınlaşma adına ortaya konulan ızdırap, ihsan adına, ihsan şuurunu kuşanma adına elde edilmesi gereken mesafe. Bunların hepsi üzerinde durup konuşmamız gereken meseleler. Beşincisi, Gözünü haramlardan, kulağını dedikodulardan, yüreğini kötü duygulardan arındırarak safi bir dimağ ile Kur'an ve sünnet rahlesinin önüne otur ki gerçek manada talebe olabilesin. Bir daha söyleyeyim. Gözünü haramlardan, kulağını dedikodulardan, yüreğini kötü duygulardan arındırarak safi bir dimağ ile Kur'an ve sünnet rahlesinin önüne otur ki gerçek manada talebe olabilesin. Bu beş tane madde inşallah bizim bu seneki yolculuğumuzun azı olsun. Ben bunları şöyle masamın üzerine koymuşum. Şimdi de öyle. Ara ara kendim okuyorum böyle. Ben bunun ne kadar yerindeyim ne kadar bunlar benim hayatımda diye sorgulamasını yapıyorum ben de muallimim ya güya siz de muallimsiniz sizde güya yok bende de var ama siz de alın bunları böyle önünüze koyun her derse gitmeden önce okuyun öyle gidin ve bu sorgulamayı yaparak yüreğinizde bunun ızdırabını taşıyarak muhasebeyi ortaya koyarak gittiğiniz zaman inşallah bazen Farklı rahmetlerin, rahmet kapılarının size açıldığına şahit olacaksınız. Allah hepinize, hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, çok gayret ettik kitap olarak elinize ulaşsın ama beceremedik. Ancak şimdi size arkadaşlar dağıtacaklar. 16 derslik müfredat var burada. Biraz zorlasaydık belki olacaktı ama... İstemedik, yazık edelim Arkadan arkada kalan 16 derse. Biraz üzerinde durarak, biraz daha hakkını vererek yazmaya çalıştık. Ne kadar onu becerdik. İnşallah siz okuyunca kanaatlerinizi ortaya koyduğunuzda daha iyi anlayacağız. 16 derslik müfredat bugün sizlere dağıtılacak. Siz bunları yapana kadar da geriye kalan 16'sı bitmiş olacak. İnşallah 32 ders böylelikle tamamlanmış olacak. Siyer dersleri dedik adına ama göreceksiniz başından sonuna kadar bildiğiniz bir siyer dersi değil bu. Böyle bir şey bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Yani ne peygamberimizin hayatı baştan sona anlatılacak ne burada Bedir var ne burada Uhud var ne burada Hendek var. Konu olarak içlerinde var ama konu olarak yok. Ne burada işte sizin bildiğiniz hicret yolculuğu var. Mekke'nin 13 yıllık çeşitli safhalarının bugün siyer kitaplarımızda anlatıldığı gibi bir şekli var. Medine'deki o 10 küsür yıl böyle dönem dönem anlatılıp kronolojik bir sırayla nazara verilmiş bir hali var. Böyle bir şey yok. Zaten en başta nasıl bir ittifak sağlamıştık biz geçen sene? Siz yaz döneminde Kasım Şulul Hoca'nın Son Peygamber Hz. Muhammed kitabını okuyacaktınız. Bir de Siyer Atlas'ını okuyacaktınız. Okudunuz okumadınız bilmiyorum ama okumadıysanız çekeceğiniz var o zaman. Okusaydınız daha iyi ederdiniz. Çünkü ben onu sırf yaz dolu olsun diye vermedim size. Gerçekten bu derslere zemin olsun diye verdim. Göreceksiniz okuyanlar çok daha rahat edecekler. Orada tarihi malumatı alacak. Burada bazı şeylerle bütünleştirecek. Anlatırken sunarken çok daha güzel ve istifadeli bir biçimde sunacak. Ama okumayanlar da işte takıldıkları noktalarda yine mev mevcut siyer kitaplarına mecburen müracaat edecekler. Kapağı açalım böyle. Siz dağıtmadınız değil mi daha halen? Evet. Tamam. Birinci dersimiz mesela neden siyer öğrenmeliyiz başlığını taşıyor. Bakın burada bir bir diye rakam var. Demek ki ikinci dersin başlığı da bu. İki derste biz bunu anlatmışız. Neden siyer öğrenmeliyiz. Bu da ikinci ders. Bir ders yaklaşık 10 sayfadan oluşuyor ama bazı yerlerde konu çok önemli olduğu için ister istemez o 10 sayfa 12'ye, 14'e bazı yerlerde 16'ya 18'e de çıktı. Ama mevcut bütünlük içerisinde bu dediğim şekliyle 3-4 dersi geçmez. Genel anlamda 10-12 sayfada sınırlandırmaya çalıştık biz. Nasıl anlatalım bu dersi? Muhteva ile ilgili bazı bilgiler vereceğim ama size yöntemle ilgili iki tane usul söyleyeyim. Şimdi sizin ders muallimlerinizi, şey muallimler olarak sizler derse katılan talebelerinizi siz daha iyi tanıyorsunuz. Her kesimden arkadaş var, ilahiyat öğrencileri de var bu meclislerin içerisinde. Yüksek lisans yapan öğrenciler var bu meclislerin içerisinde. Esnaf olan arkadaşlar var, ev hanımı olanlar var, öğrenciler var, talebeler var. Ortak bir dil yakalama adına biz gayret ettik ama uygulama için böyle bir gayrete gerek yok. Siz muallim olarak bakacaksınız ve bu manada biraz sonra benim size söyleyeceğim iki yöntemden bir tanesini belirleyeceksiniz. Talebeleriniz eğer belli bir İslami birikimleri, İslami ilimlere vukufiyetleri varsa birinci dersi örnek olarak seçiyorum ve oradan anlatıyorum. Birinci derste şöyle bir ayet göreceksiniz en başta. Bu ayetler o konunun serlevha ayetleridir. Aslında muhteva o ayetle şekillenmiştir. Her dersin başında bir serlevha ayet var. Arzu ederim ki bu ayetler bütün meclisteki talebeler tarafından ezberlensin. Yani öncesinde verin ayeti bir hafta çalışılsın gelsin ezberlensin. İkinci yolu gösteriyorum ben. Birinci yola daha gelmedim. Bu bir ikinci yol. Yani bu biraz daha bedel isteyen bir yol. Birinci ayetimiz Ahzab suresinin 21. ayeti. Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenatun limen kana yarculllaha vel yevmel akhir ve zekarallaha kesira. Ayetin niçin seçildiğini anlamış olmanız lazım. Peygamber Aleyhissalatu vesselamı Kur'an'da istisnai bir ifade ile anlatan bir ayet. Neden siyer öğrenmeliyiz sorusunun cevabı ayetle geldi zaten. Ama mesela bu birinci yöntem yani İslami ilimlere bu kufiyet olan halkaların meclislerin yönteminde muallim arkadaşımız bu ayet için biraz bilgi vermeli. Ayet için bilgi çok az metin içerisinde. Evet serlevha seçildi ama o serlevha metin içerisine giydirildi. Şimdi biz bu ayet için bazı bilgileri paylaşmak durumundayız kardeşlerimizle. Neden bu ayet burada duruyor? Bu ayetin sebebi nuzulü hakkında kitaplarımızda nasıl bilgiler var? Bunlara ait bazı şeyleri vermeliyiz ve benim cumartesi derslerinde ara ara değindiğim bazı konulara sizler de 3-5 cümlede değinmelisiniz. Nedir o? Bu ayet mesela. 3-5 tane sebebi nüzül anlatılır. Onlardan bir tanesi Osman bin Mazun'un hanımı e, Havle binti Hakim e, hanım sahabimiz annemiz o da onun üzerine nazil olmuş bir ayet bu. Kurtubi'nin ve başka e, tefsir kitaplarımızda geçen bir rivayet bu. Geliyor Havle validemiz ki Efendimiz çok sever onu. Bakın o kadar Efendimiz'e yakındır ki Hatice anamız vefat ettiği zaman Efendimiz'i ikinci kez evlendirme işini bu hanım sahabi üzerine almıştır. Nasır peygamberimize yakınlığı olduğunu siz bunun üzerinden anlayın. Hiç kimsenin cesaret etmediği o meseleyi Efendimiz'le o konuşur. Ve neticede de biliyorsunuz önce Sevda anamızı sonra da Ayşe anamızı o haneye kazandırtır. Oralara girmeyelim ben asıl başka bir yere götüreceğim sizi. Havle validemiz Medine'de bir gün geliyor peygamberimizin yanına. Ayşe annemizi ziyaret ediyor. Çok iyi tanıdığı bir hanım sahibi olduğu için üstü başı perişan, bakımsız, bitkin, bezgin bir halde görüyor havli annemizi. Hemen çağırıyor efendimiz. Diyor ki ne bu hal? Ya Resulallah diyor senin kardeşin beni bu hale soktu. Kardeşinden kastı kim? Osman bin Mazun radıyallahu anh bambaşka bir insan o da. O... O kadar fazla ibadete kendini vermiş ki hanımı ihmal ediyor. Onun için de hanım o halde. İşte anlatıyor. Oruç tutuyor. Geceleri şöyle ibadet ediyor. Böyle yapıyor. Böyle, böyle ediyor. Efendimiz'e bütün şikayetlerini söylüyor. Çağırın diyor gelsin Osman'ı. Osman bin Mazun çağrılıyor. Efendimiz Osman bin Mazun'a diyor ki Ey Osman ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben Allah'la baş başa kalırım, hanımlarımla da beraber olurum. Oruç tutarım, bazen iftar da ederim. Bazen evde şu haldeyim, bazen dışarıda bu haldeyim. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Ve en güzel örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam olduğu beyan ediliyor. Şimdi biz bu ayeti anlatırken ve bu sebebi nüzul anlatırken kendi talebelerimize bir bilinç vermemiz lazım. Nedir o bilinç? Bazı ayetler nazil olduğu zaman sahabenin seviyesi burada. İdeal çizgi şöyle, sahabenin seviyesi burada. Allah diyor ki onlara inin aşağıya. İnin ve ideal çizgiye gelin. Biz 14 asır sonra gelmişiz. Bizim yerimiz burası. Allah bize o ayette diyor ki çıkın yukarıya. Sahabe ile aramızdaki farkı böyle anlatmamız lazım ki ayetlerin verdiği mesajı tam anlayalım. Bazı ayetler onların seviyesini aşağıya indiriyor. Bazı ayetler bizim seviyemizi yukarıya doğru kaldırıyor. ideal çizgide bizi kavuşturmak için. İşte Ahzab suresinin 21. ayetinin böyle bir özelliği var. Bu özelliği bizim bir şekilde bu sadece değil. Bakın müracaat edin. Sebebi nüzül kitaplarına göreceksiniz. Ha, size bir tane de sebebi nüzül kitabı e, tavsiye edeyim. Elinizin altında olsun muallim olarak. Bedrettin Çetiner hocanın Fatihatan Nassa esbabı nüzül kitabı her muallim olarak hepinizin baş ucu kitabı olmalı. Bu sebebi nüzül konusunda Türkçe olarak kaleme almış en güzel kitaptır. İki cilt olarak basılmıştı şimdi nasıl bilmiyorum öyle mi? Öyle iki cilt olarak bu kitabı elinizin altında tutabilirsiniz. Bedrettin Çetiner, Fatiha'dan Nassa, Esbab-ı Nuzul kitabın ismi. Böyle bir giriş yaptınız. Sonra hemen ayetin altında bakın şurada Hira diye bir bölüm var. Üç tane Ana bölümü var kitabın bu manada. Metin dışında. Metin arkadan gelecek. Bakın burada Hira. Gelelim arkaya. Keşke dağıtsaydınız kitapları. Milletin elinde de kitap olsaydı. Şurada Darul Erkam. Şurada da Suffa. Üç bölüm var metin dışında. Hira'nın özelliği şu. Hira nedir Efendimiz'in dünyasında? Düşünce, düşünme adına bir ufuk. Şimdi dağıtmayın. Şimdi evet. göz, işi bozarız. Gelin. O başta yapsaydınız onu. Heh. Hira meselesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hira mağarasında yapmaya çalıştığını haşa ona zaten ulaşmak mümkün değil ama o, o şeyi ızdırabı çekmeye çalışalım. Efendimiz 35 yaşından itibaren Hira'ya çıkmaya başladı biliyorsunuz. Hira'nın kelime manası da arayıştır zaten aradı orada. Varlık sancısı çekti Efendimiz. Ayşe anamız kurban olduğumuz o aklıyla sordu yıllar sonra. Ortada Kur'an yok, ortada ibadet yok. Ya Resulallah sen uzun uzun günlerde gecelerde Hira'da ne yaptın dediği zaman Efendimiz ne dedi? Tehennus yaptım ey Ayşe dedi. Tehennus tefekkürdür aslında. Düşündüm arayış adına bir şeyler ortaya koydum. Varlık sancısı çektim. Biz de bunu yapmaya çalışacağız 32 ders boyunca. Her dersin öncesinde bir Hira bölümümüz var. Orada hem kendimiz hem de talebelerimiz bir sancı çekecek. Burada bir şey anlatılıyor ama öncesinde bir zihinler hazır olsun. Birinci dersimiz neydi? Neden siyer öğrenmeliyiz? Hira'da beş tane maddemiz olacak. Darul Erkam'da da öyle, Sufada da öyle. Mesela Hira'daki beş maddeyi ben size okuyayım. Birinci dersin. Kur'an ve sünnete sarılınca neden dalalete sapılmaz? Bir fikir alın şöyle birer cümleyle. Hadi bakalım arkadaşlar şuna bir cevap verelim. Kur'an ve sünnete sarılınca Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki asla dalalete sapmazsınız. Sarılınca neden dalalete sapılmaz? Bir interaktif bir ortam oluşturuyorsunuz o ders halkasında. Herkes birer cümleyle görüşünü söylüyor. İkincisi peygamber yolu gecesi gündüz kadar aydınlık bir yoldur. Neden böyledir? Soruyorsunuz. Cevaplar geliyor ya da gelmiyor. Ama bir şeyler düşünüyorsunuz. Anlıyorsunuz ki metinde buna ait mesajlar var. Bir kere zihin ona hazırlanıyor. Üçüncüsü. Peygamberimizin Allah tasavvuru hakkında neler söylenebilir? Zihnimizi çalıştırıyoruz ne varsa dökülüyor yoksa bir şey zaten dökülmüyor. Dördüncüsü kavramlar insan tasavvurunu şekillendiren en önemli unsurlardır. Neden? Bu da dördüncü soru. Beşincisi siyer sünnetin beyanı sünnet ise Kur'an'ın beyanıdır. Nasıl? Söylediniz herkes fikrini beyan etti ya da beyan edilmedi ondan sonra Bismillah diyorsunuz neden siyer öğrenmeliyiz meselesine giriş yapıyorsunuz. Şimdi birinci derste maddeler var ve hepsinin de dipnotu var göreceksiniz çok zengin bir dipnot kullanımı var. Her derste neredeyse 30-40 madde bütün kaynaklar ortaya çıkarılarak ve dikkatli bir biçimde özellikle de ilk dönem kaynaklarına Müracaat edilerek bazı son dönem kaynaklarda var ama genel değerlendirmeyi öyle söyleyelim. Kaynakları da var bütün hepsinin. Burada ilk derste 10 tane madde var. Neden siyer öğrenmeliyiz? 10. madde Hazreti Peygamber gibi terbiye olmak ve onun gibi terbiye etmek için. 10 madde burada bitirildi. Dönüyoruz hemen arka döndürüyoruz arkayı. Darul Erkam Suffa bölümüne geldik. Şimdi muallim arkadaşımız ya o metni okuyabilir ya da o metni iyice özümser, irticali olarak anlatabilir. Yani illa okumak zorunda değilsiniz. Çünkü bazen bazı arkadaşlar biri eline alır kitap okuma e, noktasına geldiği zaman gözler gidebilir. Ama eğer siz halkanızdan eminseniz eyvallah o inisiyatif sizde yok. Bu manada siz o anda irticali olarak konuşmanın daha faydalı olacağına inanıyorsanız metni biraz daha özümsemeli, özümsemelisiniz ve anlatırken siz anlatmalısınız. Biraz daha zenginleştirerek anlatabilirsiniz. Metnin okuması ya da anlatılması bitti. Geldik arka bölüme Darul Erkan bölümü, Suffa bölümü. Darul Erkam ney? Aynen peygamber aleyhisselamın dönemindeki Darul Erkam'dan ilham alınarak zaten isimler onun için konuldu. Anlamaya yöneliktir. Orada 6 yıl boyunca peygamber aleyhisselatü vesselam Darul Erkam'da talebeleri yetiştirirken biliyorsunuz da Darul Erkam'ın hem kitabından hem derslerinden hatırlayacaksınız Efendimiz ne yaptı? Sağlam bir akideyi inşa etti Akılları eğitti ve ruhları eğitti. Darul eğitim müfredatı böyleydi. Usul böyle işledi. Böyle olduğu için de anlama öncelikli bir şey vardır. Orada anlatılan metin ne kadar anlaşıldı? Bu manada da beş tane soru soracağız. Cevap alacaksınız talebelerden. Birinci soru. usve Hasene ifadesi neyi ifade etmektedir? Metin içinde var mı bu sorunun cevabı? Var. Darul Erkam sorularının cevapları var. Suffa, şey, e, Hira sorularının cevapları birebir değil. Orada düşünmeye sevk ettiği için biraz kıyısından, köşesinden var. Ama Darul Erkam'da sorulan sorular bizatihi var. İkinci soru, Peygamberimizin asli görevlerinden olan tebliğ, tebyin, talim ve teskiye ne demektir? Bunların cevapları da metinde var. Üçüncüsü, Doğru işi doğru zamanda yapmak ne anlama gelmektedir? Buna dair de vurgular var. Dördüncüsü muhabbet ancak marifet ile kazanılır. Nasıl? Metin içerisinde zaten dikkatli dinleyen ya da okuyan anında cevabını verecek. Beşincisi Kur'an ile inşa olmanın ilkeleri nelerdir? Bu da metin içerisinde var. Onu da söyleyeceksiniz. Darul Erkam'ı da cevapladınız. Geldik Suffa'ya. Suffa'da ne var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Suffa'sında ne varsa ona benzeyen bir hal var. Nedir o? Orada mesajlar var. Mesela Darul Erkam'la Suffa arasındaki fark o. Peygamber aleyhissalatü vesselamın günlerinde. Biraz inşa'ya yöneliktir evet. Darül Erkam, anlama önceliklidir. Çünkü işin bidayetidir. Ama suffada belli bir kıvama gelmiştir artık sahabe. Alacak ve sokağa çıkacak. Alacak, savaş meydanına yürüyecek. Alacak, elçi olarak dünyanın dört bir tarafına mektup götürecek. Yani ne var suffada? zati yaşamak var. Şimdi biz de kendi suffamızda, beş maddede yaşama adına bir şey veriyoruz. Yani alacak bu derslerdeki mesajları, İnşallah yarın evine, işine, hanesine taşıyacak. İlk dersin beş suffasını okuyorum. Bir, peygamberinin hayatını iyice öğren ki onu gerçek manada tanıyabilesin. İki, peygamberini hakkı ile tanı ki onu gerçek manada rehber edinebilesin. Üç, Peygamberini gerçek manada rehber edin ki bakın birbirlerini tamamlayan cümleler bunlar. Selam yurduna doğru yürüyebilesin. Dört, peygamberini sahabe gibi sev ki yaşadığın çağın sahabesi olabilesin. Beş, peygamberinin terbiye sistemini iyice kavra ki onun gibi terbiye olasın ve terbiye edebilesin. Bunlar da Sufi'nin bize verdiği mesajlar. Bunu da söylediniz. Ondan sonra, ondan sonra El Fatiha. Başka bir şey yok zaten. Bu birinci yöntem ya ikinci yöntem. İkinci yöntem. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Başlayacaksınız okumaya. Sadakallahul azim deyip bitireceksiniz. Bu da ikinci yöntem. Başka bir şey bilmiyorum ben. Yani bunun bir yöntemi bu. Bir yöntemde dersiniz ki hocam o ön hazırlık, o şey onlar bize göre değil. Bize en iyisi açalım kitabı okuyalım. Eyvallah o da size kalmış bir şey. Açar kitabı okursunuz. İnşallah ondan da istifade eder ve istifade ettirirsiniz. 16 dersi böyle göreceksiniz arkadaşlar. Bakın mesela 16. dersi de söyleyeyim ben. Siyer coğrafyasının tarihsel süreci... Parantez içerisinde Kabe diye bir başlık var. Kabe ekseninde bu tarihsel süreç anlatılıyor. Ve burada özellikle siyeri nasıl okumalıyız noktasında çok önemli mesajlar göreceksiniz. Haşa ben yazdığım için değil, yazılan muhteva önemli olduğu için siyerin evrensel mesajı, siyeri doğru okumak, siyeri satırlardan değil sadırlardan okumak bunların hepsi bize çok farklı mesajlar verecek. Mesela şu ders. Siyeri sebep-sonuç bağlamında okumak. Dokuzuncu ders. Ve her bir ders inşallah Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını, onun bıraktığı mirası, onun bıraktığı nebevi soluğu, sesi, sedayı daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak. Allah hepimizin katkılarını da istifadelerinde ziyadeleştirsin ve daha fazla istifade etme adına bizi gayret sahibi kılsın inşallah. Hocam şimdi siz tabi önceki dönemin son dersinde sadece bizleri değil bütün Siyer Vakfı gönüldaşlarına tavsiye ettiğiniz kitapları. Bizler okuduk okuyabildiğimiz kadar ya da okuyamadı artık okuyamayanlar neyse. Bizim bu anlamda hitap edeceğimiz meclisimizdeki kardeşlerimize bu anlamda bir kitap, destek olması anlamında bir kitap tavsiye etmekte fayda var mıdır? Eğer edilmesi gerekiyorsa yine aynı Kasım Hoca'nın kitabı üzerinden mi yürümemiz gerekir? Eyvallah. O kitabı biz talebelerimize de tavsiye edebiliriz. Ama o konuda kesinlikle halkalarımızı iyi tanıyarak o işi yapmamız gerekir. Yani şu çok önemli bir noktadır. Geçen derslerde, geçen Sufa muallimleri derslerinde buna dair çok şey söylediğim için şimdi girmeyeceğim ona. Muhatabımızı tanıyarak hareket etmemiz lazım. İnsanlar toplanıyorlar. Mesela bazı halkalar var ki çok zor toplanmıştır. Ve bu insanlar çalışan insanlardır. Bu insanlar esnaf insanlardır. Bu insanlar iş adamıdırlar. Böyle insanlarımız çok var biliyorsunuz. Bu tarz insanlara ilk başlarda çok fazla sorumluluk yükleyerek onların gözünde işi büyütmek doğru değil. Ama sizin halkanız mesela Mehmet'imizin halkası ilahiyat öğrencilerinden oluşuyor. E onların işi zaten o. Yüklenebildiği kadar yüklensin. Onların iyice bir terlemesi lazım. Zaten işleri o ilimle uğraşıyorlar ve bu manada biz istediğimiz kadar onlara şey yapmamız lazım. İstifade etme adına imkanlarını zorlamamız lazım. Bunda da alıcı ve verici noktasındaki ayarı iyi ayarlamamız lazım. Muhataplarımız ne kadarını kaldırabilecekse onu yapmalı ve bunu kademeli kademeli arttırmalıyız. Bir anda yükleyerek Şartıyla attırmanın da bir anlamı yok. Bir alışsın, ısınsın, sohbet adabını öğrensin, sohbet meclislerinden istifade etmenin yollarını, yöntemlerini iyice içselleştirsin. Ondan sonra yavaş yavaş arttıralım. Şu yanlışa da düşmeyeceğiz. Zaten Suffa meclislerinin çıkış noktalarından biri de oydu. 15 sene bir araya geliyoruz. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Halen. Hazreti Adem halen tevhid mücadelesi 25 peygamberi 15 senedir bitirememişiz. Böyle arkadaşlar da var etrafımızda. Niye böylesiniz? Biz detaylarına inmişiz. Detaylarına mı indin yoksa çiğ köftenin içine mi girdin? Onu ben senin halkana katıldığım zaman görürüm. O ayrı. Öyle de yapmak yanlış. Zaten biz onu yapmayacağız Allah'ın izniyle. Yani eğer bu yürüyüşümüzü 5 senede tamamlayınca bir 5 senelik bir yürüyüş daha ortaya çıkaracağız inşallah öyle gidecek bu nereye kadar giderse ama öncesinde bu dersleri almayan kardeşlerimiz de yeniden bu 5 yıllık programı uygulamalar adına biz teşviklerde de bulunacağız o tamamen dediğim gibi alıcı verici arasındaki dengeye bağlıdır karar verecek olan siz muallimlersiniz halkalarınızı iyi tanıyıp, tanıyıp ona göre hareket etmelisiniz hocam söylediğinizden bir şey daha esinlenerek söyleyeceğim Şimdi tabi siz burada daha geniş bir kitleye hitap ettiğiniz için bir standart olması mümkün değil çünkü çok değişik seviyelerde insanlar tabii. var. Ama bizim halkalarımız dar yani 10, 12, en fazla 15. Ama bu 15 sayılık sayı içerisinde dahi mesela kendi meclisten yola çıkarak söyleyeyim. Üç tane mesela 50 yaş üstü insan var hı hı. ama mesela 4-5 tane de 20 yaş altı genç var. Burada aslında bir eleştiri anlamında değil de, bu böyle durumlarda yani çünkü dar halkalarda bir standarda indirmek daha biraz daha şey olabiliyor, basit olabiliyor. Bu anlamda hani böyle bir hitabın daha istifadeli olması anlamında yaşı çok büyük olanlar için ayrıca bir grup yapma noktasında bir şey Ceyhanlarla görüşebilir miyiz? O valla ben ona karşıyım. Yani sizin karşıyım. düşüncenizi anladınız. Tabii anlar. yani bir halkada her renkten adam olmalı. Gençler Yaşça daha büyük olanların tecrübelerine şahit olmalılar. Gençler yetişkinlerle beraberce bulup oturmanın, beraberce kalkmanın tadına varmalılar. Bazen o birliktelikler çok daha güzel şeylere, hadiselere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla ille de çok böyle monoton bir ilmi yürüyüşten ziyade bu derslerin zaten genel anlamda e, muhtevası doğudur. odur. Pratiğe yönelik ameli anlamda bir kazanım sağlayacaksa bize o renklilik istifadeyi çoğaltır, köreltmez. Selamun Hocam. Aleyküm e, Allah razı olsun e, sizden inşallah. E, bu kitabı tanıtırken çok sevindiğim bir konu oldu. Sorudan ziyade bir teşekkür inşallah bu size. Biz Siyer denildiği vakit grubumla beraber, aa Siyer dedik, tarih, savaşlar, Hani genelde tarih ve kronoloji üzerine gidecek diye düşündük. Evet. Siz şimdi bu kitabı tanıtırken aslında tamamen e, düşünce, işte uygulama, duygu, tamamen rasyonel hayatını yaşamak üzerine olduğunu gördüm. Biraz sevindim açıkçası. Arkadaşlarım da çok sevinecekler. Çünkü biz siyerden anladığımız hep tarihler, işte savaşlar, doğum tarihleri vesaire olduğu için hani evet. kendi çocuğun ve doğum tarihini zor hatırlayan biri olarak biraz korkmuştum o yüzden size teşekkür ederim tamamen bizim ufkumuzu açacak olan bir kitap inşallah bu şu an çok heyecanlı ve sevinçliyim Allah razı olsun arkadaşlarıma müjde olarak götüreceğim inşallah ben bunu İnşallah. inşallah. hayırlara vesile olsun inşallah Amin, teşekkür ederim